Muhterem efendim, fen bilimleriyle uğraşan, özellikle laboratuvar çalışması yapan kimselerde maddeden Cenab-ı Allah'a ulaşma yolu zaman içerisinde materyalist düşünceye kayarak Hristiyanlığın görüşlerine yaklaşmaktadır. Bu durumda maddeye Cenab-ı Allah adına bakma şekli nasıl geliştirilebilir? Salelerdeki usul odur aslında yani bence sale nurları bilenler bu mevzuda tahlillerini ona göre yapan kimseler. Devamlı oradaki olup biten şeylere, olup biten şeyler açısından değil de esas onların perde arkası itibariyle bakmak lazım. Temelde mülahazaların öyle ele alması lazım. Yani bunlar birer sebeptir ve sebepler hepsi birer perdeden ibarettir bunlar. Aslında Cenab-ı Hak bir kısım böyle mülahaza aralıkları da lütfetmiyor değil diyor yani. Biz çok tabii şeyler böyle adeta naturalizme uygun veya pozitivizme uygun filan gördüğümüz bazı şeyler arasında bir de bakıyorsunuz, bir şaz düşü veriyor hemen burada. Bunlar şunu gösteriyor bize. Evet, aslında hayret edilecek şey bu nizamdır. Bizim belli sebeplere dayayarak onları şu şu sebeple izah ediliyor, bu da bu sebeple, şu şu sayıkla, bu bu sayıkla falan diyoruz ama bunlar ıtradından dolayı böyle bunlara böyle gidiyoruz. Yoksa üstadın dediği gibi bunlar birer fenni nam takma bir şeydir. Nedir cazibe? Mahiyeti nedir? Nedir dafiya bunlar? Yer çekimi diyorsunuz. Allah şuna. Siz bunu hep böyle gördüğünüzden dolayı diyorsunuz. Bu kurallar aksine işleseydi yani yer sırtına binen şeyleri fırlatsaydı, yapısı öyle olsaydı. O zaman da diyecektiniz yer fırlatması. Diyecektiniz yani onu. Şimdi öyle o fennin taktığı namlara meseleyi bağlı götürmeyin bir kere. Yani başta biraz o mülazayı sağlam tutmak lazım. Aslında Üstad da bir yerde dediği gibi esas nizam, intizam diyorsun, ahint diyorsun, hikmet diyorsunuz. Bunlar o meselenin kayımı olamaz yani imanın kayımı olamaz. Belki bunlar bize ait problemler vardır. Gözümüzdeki şapaklar vardır. O şapakları silmeye mahsus Süpürge mahiyetinde şeylerdir. Bu. Bizim aradığımız, arkasında olduğumuz hakikat, bu zayıf şeylere bina edilmez. Şimdi başta bakışı çok iyi ayarlamak lazım. Değişik zamanlarda ifade ettiğim gibi, hep böyle nüzuli bir nazarla bakmak lazım. Evet, o aşağıdan yukarıya doğru, sebeplerden müsebbüle baba doğru değil de, tedelli yoluyla bakmak lazım. Terakki yoluyla değil, tedelli yoluyla bakmak lazım meseleye. Dolayısıyla bu bakışa göre olur. Şimdi bir örnek arz edeyim size. Şurada bu belgeseller var. O belgeseller temelde hazırlanırken tamamen naturalist mülazalarla hazırlanıyor. Bu onların kendi içinde böyle bazen de hayret ve dehşet yaşanıyor. Yani mesela bu yılanlar şöyle yapıyorlar, akrepler şöyle yapıyorlar. Mesela sizi de hakikaten hayrete sevk eder. O gün ilk defa adam diyordu ki o belgeselerde kobraların şeyi, bu, o kendine göre bir yorum yaptı orada kobralar. İki kobra ile, erkek kobra ile, kral ikisi de her birisi. Bir yerde bir dere onların, kendi aralarındaki feodalizme göre idare ediliyorlar onlar. İşte onların biri bir feodal, öbürü de ayrı birisi. Biri diğerinin alanına girince, alan iklali sayıyor, o karşı koymak istiyor Toprak diyor, toprak uğrunda, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Karşı karşıya geliyorlar onlar. Bir başta birbirinden dillerini çıkarıp bakıyorlar. zannediyorum. Birbirlerini korkutuyorlar. Fakat oradaki yorum şu oldu. Her ikisi de birbirinin öldürücü zehirini bildiğinden dolayı. Onun için birbirlerini öldürmeye teşebbüs etmiyorlar. Seninle sulh, sulh olalım.'' diyorlar. Ondan sonra raks ediyorlar onlar. Hakikaten raks ediyor gibi oluyor böyle. Başlarını indiriyorlar, kaldırıyorlar, çevik hareketler deyip oyunlara giriyorlar orada. Ama bu raks da olabilir esasen. Orada netice itibariyle şu görülüyor. Birinin başını bastırma meselesi. Başını bastırma pozisyonunu yakalama. Raks değil. Çünkü o kobra ilanları esas sağır onlar. Ses duymuyorlar. Bütün şeyleri, güçleri gözlerinde onların. Gözlerinde ve dişlerinde. O bakımdan o Hindistan'da neyi çalınarak oylatma meselesi de esasen o hayvan şaşırıyor acaba. Bu ne yapıyor ki falan diyor yani. Siz ne yapıyorsunuz? Bir şey. Elinize hareket ettiriyorsunuz. Aynen kendi gibi bir boğa ilanı karşısında o. Acaba bana beni nasıl çarpacak bu bilemiyor yani. Kendi şeyini biliyor da kendi cinsinden olanı. Seziyor. Hissiyle seziyor. Fakat insan öyle fırıldakçı bir şey ki onu anlamıyor. Bu niye yapıyor acaba? Ne yapacak diye. Bana göre yani. Parmaklar neyin üstünde oynatıyor? Belini bazen böyle yapıyor filan. Dolayısıyla orada bir şey yapmadığını görünce çekip gidiyor belki. Şimdi bunlara bakınca yani bu belgesellara bakınca, onlar naturalist mülahazalarla onlara bir şeyler yüküyorlar. Fakat bizim arkadaşlarımız ona, onlar yorumlama mevzunda ilave ettikleri ifadelerle Allah aşkına söylüyorum size. O naturalist mülazaları mı daha iyi oturmuş buluyorsunuz, bizim arkadaşlarının dedikleri şeyleri mi daha iyi biliyorsunuz. Öbürler çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çok zor şey yani. O hayvanlardan her birerleri, Devlülü hayvan olmalar, bizim allameler kadar bile akılları olsa anlamaz bu şeyleri. Düşünün. Buyurun siz allame olun, anlayın onu. Hatta insan diyelim yani. Siz götürün çocuğunuzu yani. İki aylık çocuğunuzu bir yere koyun, koklayın onu. Tırnağından başına kadar her tarafını koklayın. Sonra gelin, bir iki sene sonra gelin onu bir daha koklayın, tanıyın. Bu benim çocuğummuş diye ta tanıyın ona bakalım. Fakat akbabalar, o denizdeki pelikanlar, yumurtadan çıkan civcivlerini kokluyorlar onlar. Seyahatlarını yapıyorlar. 6 ay sonra dönüp geliyorlar. Onlar orada uçuşuyor. Onları bir kokluyorlar, bu benim yavrum diyor, benim yumurtamdan çıkmış. Buyurun anlayın. İşte söylüyor orada belgeseler. Şimdi bu mevzuda ortaya konacak yorum, bunlardan hangisi daha iyi oturuyor yani böyle sadef katma gibi oturuyor. Hakikaten yakıştı falan diyorsunuz. O zaman hangi esbab sizi alıp ondan uzaklaştıracak? Bakın işte o esbabı öyle bakın. Şimdi biraz öyle bakarsanız zannediyorum bizim cephe çok daha güçlü görünüyor. İnandığımız Allah Celle Celalu her hadiseyle kendini çok iyi ifade ediyor. Akla kapa açıyor. İhtiyarı elden almamak için her şeyi net olarak ortaya koymuyor. Yoksa her şeyin üzerine yazacak hani birisi muziplik yapıp da bir bal peteğinin üzerine Allah yazmıştı. Sonra o mecmualara filan geçti. Allah öyle yapmaz. Arılar da öyle halk karıştırmazlar. Öyle küçültmez Allah kendine anlatmayı. Allah kendisini öyle anlatır ki mahlukata yayılmış her şey bütün kainata yayılmış her şey kendine mahsus lisanıyla bir kuru gibi onu anlatır dolayısıyla meseleye bütüncül bir nazarla bakıp meseleyi öyle değerlendirmek lazım öyle değil o darlık içinde değil yani kainat genişliğinde ve büsatında teemmel suturel kainat fe inna minel meleyle ala ileke resailü diyor hoca tahsin'in ifadesini hatırlayın yani bütün ağaç yaprak Dil, dudak, her şey onu ifade ediyor. Bu zaviyeden öyle kilitlenir. Meseleye öyle bakarsanız bence insan hiç uzaklaşmaz. Laboratuvarda da uzaklaşmaz. Mikroskobun başında da uzaklaşmaz. Teleskobun başında da uzaklaşmaz. Ama öyle bakmak lazım biraz. Hani imana sokan mülahazalar diyoruz. Bakış zaviyeler de denebilir. Aynı zamanda küfre sürükleyen mülahazalar falan diyoruz. Bunlardan bir tanesi de bakış zaviyesinin ayarlanması diyoruz. Yani neye nasıl bakacaksın? Neyi nasıl mütalaya, mülahazaya alacaksın? Öyle almıyorsan şayet hiçbir şey anlayamazsın. Ve buna Necip Fazıl'dan bir şey naklederek arz etmiştim ben yani. En tipik örneği de bunun Firavundur diyor. يَا هَامَنُ اُبْنُ لِي سَلْحَاً لَعَلِّ أَبْلُغُ الْاَسْوَابِ أَسْوَابَ السَّمَاوَ فَاَضْطَلْيَا اِلَهِ الْاِلَهِ مُسَا kadiba ya kazi. bir bana bir saf işte, bir kule yap da çıkıp bakayım, Musa'nın ilahına. Ve Hz. Musa hiçbir zaman demiş mi ki yani, bir kule yaparsın böyle oradan çıkıp bakarsan, benim ilahımı sen de görebilirsin, dememiş. Hiçbir kitap böyle bir şey dememiş. Bu hezeyanı sen uyduruyorsun, bu bakış zaviyesini ayarlayamam demektir yani. Şimdi bu kadim, bu mevzuda bakış zaviyesi inhirâfa uğramış bir prototip günümüzde. Günümüzdeki o prototip temsil eden zaten Gagarin diyor. Merhum işte o Gagarin'i anlatırken şöyle diyordu. Bu Firavun'u anlatmayordu ama Kur'an Firavun'u anlatıyor. Diyor ki gitti işte o hani Ay'a gittiğini söylediler. Gitti mi gitmedi mi yoksa işte Sibirya çöllerine açıldı orada döndü geldi falan ne yaptı bilemiyoruz ama genelde ilk defa böyle işte Ay'a giden falan dolaşan Ay'ın etrafında tur atan gelen bir insan olarak ilk astronot falan diyorlar. Gelip diyor ki ben dolaştım geldim. Burada Allah'a rastlamadım haşa. Merhum kendine mahsus o sesiyle ama hayvan Allah'ın fezada bir balon şeklinde olduğunu sana kim söyledi? Der. Çok basit bir şey. Biz diyoruz ki Allah o Allah'tır ki ışık hızıyla trilyon trilyon sene ötedeki sistemleri idare eder. Size sizin şah daha yakın olmanın yanında. E şimdi siz onu sadece kamerin etrafına hapsediyorlar, daraltıyorsunuz. Allah'ın öyle olduğunu size kim söyledi? Şimdi bu açıdan meseleyi biraz işte uluğiyet hakikati çerçevesinde ele almak lazım. Yani o gerçeğe bağlı olarak ele almak lazım. Yoksa Gagarin felsefesi olur, Firavun felsefesi olur. O meclum. Yeryüzünde sizin... Ufkunuzu dolduran, ihate eden ne kadar çiçekler varsa bir oraya bak. Hani o bir de yıldızın de var, yıldızlar için. Bir de sonra dön gökyüzüne bak yani. Şimdi mayet-i nefs itibariyle bakacak olursan, onlardan kimileri küre arzdan da güneşten de bir sürü büyük yani. Bir avurdunun içine koysa, bir dişinin boşluğunu ya doldurur ya doldurmaz. Öyleleri var. Ama siz buradan bakınca bu fezayı ıtlakta, Cenab-ı Hakk'ın mülkü, Orada, onların hepsini de gökyüzünün çiçekleri gibi görüyorsunuz. Onun haşmetine, ululuğuna ne kadar yakışıyor, yaraşıyor. Bu genişlikte görme. Elai bahri masivaya müftelayim yar Rasulallah. Demadem bin derdiyle müzelayim yar Rasulallah. Rabbir firwarham anta kiramin aleka duymak, selmek, takdir hisleriyle meşhur bulunmak. Kırık mızrap şiirlerinden, ondan sanatına. Ruh, renklerle tüllenen çevresine bir baksa, Kendini bu rüyalar denizine bıraksa, Sarar ufkunu pembe, mavi, yeşil erukhan, Her bir adeta birer değil, birer gazelhan. Namelerle gürlerler sabah akşam sonsuzdan, o müstani tavırlarıyla sesten ve sazdan. Yerde nizam, gökte nizam, ahenk perde perde. Varlık onun güzelliğini söylüyor her yerde. Ufuklarda her zaman hülyalı bir mavilik. Uhrevilikle tüten koylar, yol yol selvilik. Sırlı derinlikleriyle ovalar, obalar. Yem yeşil fıstanı ile gülüp oynayan bahar, Sım sıcak vadiler, şu hadalar ve mur dağlar hiç durmadan işveyle ninni söyleyen rüzgar. Her dönemeşte yollar, köprüler var sevdadan sonsuzluk görünür her yerdeki bu edadan, her yanı her rengi her şiiri ayrı bir hazdan. Duygular köpürür her lahza, Nazdan, niyazdan. Meltemler gibi bir yumuşaklıkla öteden, Melekler uçup geliyor sanırsın göklerden. Geziniriz her an daha coşkun, daha gergin, Semavi senfoniler dinleriz ki, Pek zengin. Yer yer öteler ses verir kendi nefesinden, Kurtulur ruhumuz varlığın dar kafesinden, Tito i̇şte önemli olan ve sıçrar cennetleri aşar duygular artık. Her yanda o duyulur, duyulandan da açık. Sur sesi almış gibi bütün ruhlar dirilir, sonra bir bilinmez yerde halbete erilir. Güneşi cennetten, çiçekleri firdevzden, gönlün zümrüt tepelerinde bin fecir birden. Sökün eder bu alemde ard arda her gece ve yaşama zevkini neler insan gönlünce.